إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهته الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله واختهه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Sayna inne khairel hadisi kitabullah ve khairel hadii Saddi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhaa ve kulle muhtefatin bid'a ve kulle bid'atun dalale ve kulle aadana iyyakum min Allah bizi ve kimheri ateşten korusun. Bu sohbetin mevzu, mevzusu el-uhuvetu eyvah-i ihva. Ey kardeşler, önce kardeş. Bu gibi sohbetlere kulaklarımız tekrarından dolayı çokça aşina. Ama dikkat edin, kulakların çokça aşina olduğu bir çok mesele vardır ki, insanlar en ihmal onlara karşı bir durumdadırlar. Yani ihmalkarlıkları, o çok duydukları şey ile amel, sizlik en çok görülen sebeplerden bir tanesidir. Neden? Kardeşler, Önce kardeşim İnsanlık tarihine bakın Dinler tarihine bakın İslam tarihine bakın İslam'ın evvelinden Zamanımıza kadar bu süreç içerisinde Müslüman toplumlar içine bakın Bütün sorunların başında inanın kardeşlikteki sorunlar var. Bidler kardeşliği çokça tavsiye eden bir toplum olmamıza rağmen maalesef en büyük kusurumuz da kardeşlik. Neden? Allahü Azze Celle sıran Kerim'de buyuruyor ki وَاَتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَسَرَّقُوا ورب قروني انط الله عليكم اذ كنتم اعضاءا سالف بين قلوبكم فاسلحتم بنائته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون الله ان Bu ayeti de en çok kullanan, kardeşlikte sorunu olan toplum, toplumlardır. Herkes Allah'ın ipine fımsıkı yapışın diyor. Görünmeyen şekli şu, Allah'ın ipi bu sözü diyenin elinde de gelin benim elindeki ipe yapışın der gibidir. Hiç kimse Allah'ın ipini önünde görüp hepimiz ona gidip yapışalım demiyoruz. Çünkü Allah'ın ipini bu ufdesine almış Benim elimde gelin tutun. Ayrılmayın, kopmayın. Ayrılmayı, kopmayı da bu ipten ayrı kalmak değil, kendisinden ayrı kalmak olarak telaffuz ediyorum. Yani arka plandaki araları dolduran kelimeler bunlardır. Herkes bu ayeti kullanır. Ve hepsi de bu ayeti parçalanmayın. Topluca sözünün anlamını İttifakla değiştirerek iltihak şeklinde anlıyor. Gelin bana katılın şeklinde. Herkesin Allah'ın ipini kendi elinde olduğunu düşünüp insanları buna çağırırsa bu ittifak değil iltihattır. Yani karşı tarafa katılma anlamında. Bizim davetimizin temelinde de bu var. Biz insanları kendimize çağırırız. Kaler femi yanıyorsa kapatın. Kendi değerlerimize de çağırmıyoruz. Doğru mu? Ama bunu birçok cemaatte şöyle görürsünüz. İslam'a davet ediyoruz adı altında. Hocalarına ittifaya çağırırlar. Buna sebeple hocalarının uçtuğunu, kaçtığını, yürüdüğünü falan bunu anlatırlar. Böyle bir hoca yoktur diye onu met ederek işe başlarlar. Bu da gösteriyor ki davet İslam'a değil davet birisinin riyasetine oluyor. Ha, her ne kadar itiraf ederek canım biz bununla işte İslam'a çağırıyoruz deseler bile o zaman bunda Allah'ın isteğiyle yaptığımız arasında bir karışıklılık vardır. Neden? Allah'ın isteklerini malzeme olarak kullanıyoruz. Öne çıkardığımız bizim isteklerimiz oluyor. Siz Allah'a bu yoldan geçerek ulaşmaya çalışırsanız doğru olanı budur diye anlatılıyor. Halbuki Allah Vazı Allah'ın ipine sımsıkı yapışın derken parçalanmayın. Şunu hatırlayın, iyi düşünün. Hiç kimse düşünmeye yerlenmiyor. Allah'ın size ihsanını, lütfunu düşünün. Siz bir zamanla birbirinize düşmandınız feellefe beynakulubikum feestahdun binu inatidi ikhvanin Siz bir zamanlar birbirinize düşmandınız Allah'a kalplerinizin arasını ne yaptı? Tehlif etti, birbirine yaklaştırdı O zaman şu iyi bilinmeli bütün dünya bir araya gelse iki kişinin kalbini tehlif etmeye çalışsa yaptığı bütün gayretler bu yönde En uç noktada harcamalar yapsa iki kişinin kalbini tehlif etme gücü yetmek yeter mi? Katı yok O zaman kalplerin arasını tehlif etmeyi Allah'a bırakmamız gerekiyor. O zaman Allah'tan bunu beklentiye girmemiz için buna layık olacak onun istediği gibi bir kul olma. Siz diyor ateşin kenarındaydınız yani ateşe düşecek noktada, en uç noktadaydınız ve sizi oradan kurtardı diyor. <gülüyor> Buradaki ana tema neymiş? Kardeşliktir. Eğer kardeşliğin temellerini şu sebeplerle ancak sizler hakikaten kardeşsiniz diye bir ölçü konulmuşsa bize ki bunu çokça sebebine binaen zikrettiğimiz yerler var, orada duymuşsunuzdur. Meselea diyor ki Allahü Azze ve Celle fe intabu, ve salata ve aatev zekata fe ikhvanukum fiddin ee tövbe ederler. Tövbe ne anlamdadır burada? Şirkten, her çeşidinden vazgeçip Allah'ın birlemeye yönelirlerse yani tevhid ehli olurlarsa Ve kelime-i tevhidin teleffuzundan sonra bizden istenilen ilk amel nedir? İbn-i Mesud'dan geldiği gibi radıyallahu anhu kelime-i tevhidi teleffuz edene ilk emredilen şey bir öğretilen şey namazdır diyor. Ve burada da öyledir. فَإِنْتَابُ وَاَقَامُوا صَلَاتَ Namazı kılarlarsa فَإِخْوَا وَاَتَوُزْزَكَاتِ Zekatı verirlerse Ve ihvanukun fiddin. Iste o zaman din kardisliğimiz olur. Dindeki kardeşliğin sınırı hangi esaslara oturtulmuş? Tehid ehli olmak, Allah'ı birliyen birisi olmak, namaz kılmak ve zekat vermek. O zaman siz kardeşliğin kardeşleriniz olurlar. Eğer bu kardeşliğin tuğlalarının harcına Allah koymuşsa bu neyi gösterir? Ben kendi düşüncem, kendi arzum, kendi istikametinde bir kardeşliği tasavvur edip kafamda dilimde Allah'ın kardeşlik hakkındaki emrettiği ayetleri Resulü'nün zikrettiği hadisleri okuyarak kafamdaki kardeşle bunun altında geçerlilik kazandıramıyorum. Bunu anladınız mı? Sen kardeşliğin hangi temeller üzerine oturtulduğunu dinlen gerektiği gibi senin de dinlen gerekir. Ben sana bu sözleri ederken benim gözümün içine bakarak sen bu sözlerden şuna uymuyorsun diyebilmelisin. Ha bu da nasihatlandır. El <gülüyor> dinu <gülüyor> din nasihat. Doğru mu? Kimin adına? Lillahi ve Resulü kimin için di ae'n-ke muslimin ve a'ammetin da herkes için bu ne anlama geliyor ben burada oturup bize bazı ayetleri aktarmaya çalışsam bile bunun uygulamasında biz beraber hareket edeceğiz şu yapmış olduğum sohbetin Yüzde seksenini cikten Allah'ın Resulü'nü zikretti hadisleri oturtarak anlatırım. Ama yüzde bir istemeden de olsa kendi kafamdaki şekillendirdiğin kardeşliği sunmaya çalışırım. Sorun burada başlar. En azından şeytan benim bilmeden yaptığım o işi yüzde yirmi kendi tasavvurumla düşündüğüm kardeşliği sunmaya çalıştığım ortamda şeytan tohumları neyler? Mesela ben bu kardeşliği anlatırken Allah'ın koyduğu şu üç şart varsa bunun dışında dilimizin diline kötü davranıp hoşuna gitmediği hareketlerde bulunduğu olur. Buna rağmen bu üç temele sadık kalırsak işte el uhulletu el uhulletu ya eyyuhel ikhvam Ey kardeşler önce kardeşlik bu sınırı katiyetle aşmamanız gerekirdi benim hoşuma gitmediği için, tipini sevmediğim için, bana iyiliği dokunmadığı için, bana karşı iyi muamele etmediği için ben bir kardeşlik sınırı çizme hakkına sahip değilim. O zaman Allah subhanahu wa ta'ala böyle bir sınır çizmişse mutlak bu sınır gözetilmesi gerekiyor. Yani burası hani siyasi ifadede kırmızı çizgiler olarak gösterilir ya. Bu işte Allah'ın hukukunun sınırları çizgileridir. Ne yaparsanız yapın bu sınırı açmayın. Kardeşliğin e, e, kardeşliğin ihlali bazen mümkün mü? Mümkün Kardeşliğin zedelenmesi bazen mümkün mü? Mümkün Bunun bile sınırını nasıl koymuş? Nasıl koymuş dersin? Kızabilirsin. Sinirlenirsin. Bir şey olup küsersin. Ne kadar sürer? Dört dedin mi ne olur? Mutlak orada şeytan var. Mutlak orada şeytan var. İyi gitti. Hemen birisini düşünmeyelim. Mesutun kardeşlerine dediği gibi, bugün size hesap sorma günü yoktur. Aramızdaki bütün sorunların çıkmasının sebep kimdir? Şeytandır. O zaman ilk düşman o. Karşıdaki kardeşin onun kullandığı bir maşa olur. Bunu düşünmem gerekiyor. O zaman bunun yanında bizim bilmemiz gereken şey kardeşliğin sınırlarını çizerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Ömer'in naklettiği bir hadis-i şerifte diyor ki <gülüyor> Allah Resulü diyor ki Asfü selama ve as'amu ta'ame ve kunu ihvanem kema emerekumullah Aramezde selamı yayın. Bu mevzuda daha önceden herhalde sohbet verdik, siktimis. Bu selam ne? Kardeşliği pekiştiren perçinlerden sayılır. Selam, kardeşliği pekiştiren perçin, per, per, perçinlerden sayılır. Ha, bunu da kendimize göre süslemememiz gerekir. Nasıl? Güya söylediklerini uygulayan bir sahabasında ben ona kısım ama selamı kesmedim. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm. aleyküm. Bu suratla bir çocuğun yüzüne baksanız çocuk sesinizi duymadan eder yüzünüzdeki şekle bakar. Doğru mu? Aleyküm. Ve ondan tesirlenir. Altı aylık bir çocuğun suratına somurtarak bakın. Tebessüm ederek bakın o gün var. Siz Allah'ın sizinle kardeş kıldığı birisine somurtan bir suratla selam vereceksiniz. E ben kardeşlik bağlarını yıkmadım, kırmadım deyip geçineceksiniz. 3 günü geçmez. Neden? Demek ki üç günde bütün sinirler yakışır. Ve sakın ha üç günün sınırını aştıracak. Başka bir şeyi şeytan Size bu arada yaptırtması. Bunu anladınız mı? Bu hadisi okumuşuzdur. Bunu biliriz. Müslümanlar arasındaki dargınlık, küskünlük üç gündür deriz. Şeytan bunu bildiği halde. de patiyetle böyle kolayca üç günde bırakmaz. O üç günü aştıracak işler yaptırır. Size ne yaptırır? Öyle sözler ettirir ki size dönüp o kardeşinizi ne boynuna sarılabilirsiniz? Ne ona selam verebilirsiniz, hatta ki İslam'ın yani çok eyreti bir şekilde uygulandığı bizim toplumumuzda bile öpeceğiniz yüze tükürmeyin, öpeceğiniz yüze tükürmeyin derler değil mi? Neden? Bayramı var, sehranı var derler. Üç sonra barışacağınızda da buna mani olacak bir şey yapmamış olmanız gerekiyor, dikkat edin. Bu sehbeti yaparken, bu sohbeti işlerken mutlak herkes karşıdaki insandan duyduğu sözlere bakar, bunu kendisinde nasıl yansımış görür, ben bunun ne kadarını uyuyorum, ne kadarını uyuyorum, ne kadarını taktik ediyorum. Veyahut birbirimizi oto kontrol yani otomatik bir kontrol mekanizmasına bağlamış gibi, ben şimdi içinizden birisine bakarken buna böyle yapmıştım, Ben bu sözü anlatırken ona, onun yüzüne ben burada kızarmalıyım. İcabında bu sohbet önce bana tesir etmeli kesip o işi halledip nasıl halledilmesi gerekirse ondan sonra devam Ve, et Ve yemek ikram edin, yiyecek. Bunu da belki bir kısmını farklı yerlerde işledik. La yeekulü taamekum illa teqiyin ta Yemeğimizi salihlerden başkası yemesin. Ne anlama gelir? Selam ve ikramda bulunma kardeşine büyük ünlimettir. Ve salihler yesin yemeğimizi. Onlara yedirmeye çalışın. Bu birçok şeye vesiledir. Küçümsemeyin. Allah Resulü Mekke'de iken Ahmet-i Muhammed-i gelen bir adi şerifte Ali'ye bir çebiç kesmesine de Bir yemek yaptırır. Demek gelirlerini Kureyş'in büyüklerini çağırır. Önce yedirir. Neden? Sonra anlatmak istediğini <gülüyor> Demek ki bu tebliğde de kullanılan bir vesile. Kaldı ki kardeşler arasında tatlı bir boyutu vardır. Bunu. Burayı da geçin. Kunu ihvanı. Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun. Başka hiçbir şey bilmeseniz bu mevzu etrafında Allah Resulü'nden gelen başka hiçbir söz işitmemiş olsanız bu sözün etrafında aklınıza gelen ne olur? Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olun sözünü duyduğunuzda ne anlamanız gerekir? Demek ki insanlar kendi istedikleri gibi kardeş olma çalışacaklar. Bana iyi olana iyi, benim işimi görene iyi, bana yakınlık yapana iyi, her şeye rağmen benimle olan iyi, onun dışındaki hukuka riayet dışarıda kalır. Demek ki bu gibi uygulamalar olacak ki oluyor ki Allah Allah Resulü Allah'ın emrettiği gibi kardeş oluna düşündüğünüz gibi, sizin istediğiniz gibi, hoşunuza gittiği gibi bir kardeşlik değil. Allah'ın emrettiği gibi bir kardeşlik olması gerekiyor. Ve bunun içinde gözetilmesi gereken bundan evvel ki bazı sohbetlerde duydum, devamlı tevhidin hatırı diye bir başlıkla birçok sohbet işitti mi? Tevhidin hatırı, inan iman mevzu, imtihanı gerektiği ve kaidesiyle daha önceki iman sohbetlerinde zikrettiğimiz gibi İmanın ismini kabul ve itirafın akabinden sonra ne oluyor? O imanın yüzlerinden herhangi bir işle imtihan olunuruz. Çünkü Allah Azze ve Celle Amkabes suresinde diyor ki Elif la amnin E en yutrakû en yakûlu âmennâ buhum İnsanlar iman ettik diyecekler. Sonra da denenmeden İmtihan edilmeden, sınanmadan öylece bırakıvereceklerini zannettiler diyor. Ha, bu imanı isim olarak genel alsak iman ettikleri mutlak kardeşlik bunların esaslarından birisi ise mutlak bu kardeşlikte bizler sınanıyoruz. Yani imtihan ediliyoruz, deneniyoruz. Bu sorbetleri çokça yaparken de Söyle bir dönüp kendimize bakmamız gerekir. İlla başkasını görmesi gerekmiyor. Ben imanın şubelerinden olan, imanın düzlerinden olan, Allah'ın hukuku olarak bildiğimiz bu kardeşlikte denememez miyim? Belki de kaç kere denendim Ve kaç kere tevhidin hatırını öne koydum, gerisine borç verdim. Kaç kere bu çizgiyi geçmemeye çalıştım, bana yapılan tecavüzler diyelim onlar üzerinde durmayıp gelip geçtik. Hepimiz teker teker deniliyoruz bundan. İmanın ismini, teleffuzun akabinde imanın müsemmasındadır insanlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de başına geldiği gibi mesela Tebuk Ardün'e haydın denildiğinde bazıları geliyorlar, Allah Resulü'ne özür değer ediyorlar iman ettiklerinden işte bağ, bahçe, hasadın tam toplanacağı bir ortamda oraya gidersek bağımız bahçemiz helak olur. Özür beyan ediyorlar. Allah Resulü de bu özür kabul ediyor. Ama Allah azze ve celle ikazını indirerek afallahu anke Allah seni bağışla da affetti. Neden onlara izin verdin? Halbuki buna hakkı salayeti vardır.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 İman ettik dedikten sonra diktat ediyor O iman ettik sözünde denenmiyorsunuz. Hatta o sözün varlığı cevap etse bile aynen bedevilerin dediği gibi وَقَالَكِ الْعَرَبُ عَمَنَّا iman ettik dediler mi? E bizden de böyle dememiz isteniyor mu? قُولُ عَمَنَّا بِاللّٰهِ Allah'a iman edin diye bir sözde istenmiyor mu? Ama bu sözde imkan olunmuyoruz bakın. Allah-u Resulüme, kud, lantunumum. Sine iman etmedine. Ve lakin kudu eslemna. Ama Müslüman olduk teedin. O söz devam etse bile o söze takılıp kalmayın. O söz bazen geçersiz olur. Çünkü bizim denendiğimizde onun müsemması olan imandan bir tüz olan kısmındadır. Biz orada denemiyoruz, imtihan edemiyoruz. Ve kardeşlikte bunlardan bir tanesidir. bu on. Önce bu kardeşliği nasıl yapmamız, Allah'ın emrettiği gibi kardeşler olabilmek için bunun bazı şartları vardır. Hele hele öncelikli olarak mutlak kendimizi nereye iltica edeceğimizi, yani nereye sığınacağımızı, kimden yardım isteyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunu yakalamış, yakalamış olmamız gerekiyor. Allah-u Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهُمْ أُمَّرْضَنْ صَرَجَ لَنَّهِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْخِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ خَبَثَنَكُ بِعْدِهُمْ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُ رَبَّنَا اِلْمِكَ رَعُفُ الرَّهِمْ Rabbimiz, daha sonraki gelem. Bizi ve bizi imanda geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Kimi? Bizi. Ki duada asıl böyledir. Önce benden bizden başlarsın Allah beni ve seni affetsin. Allah bizi ve sizi affetsin. Önce sizi sonra beni demeyin. Duadaki Allah Resulü'nden gelen üsluk bu. Allah bizi ve sizi. Yani bizi de bizi imanda geçmiş kardeşlerimiz. Bu ne anlama geliyor? Bizden de iman etmiş kardeşlerimiz. Yani bizim iman etmemize sebep olmuş kardeşlerimiz. Allah'ım bizi ve onları bağışlar viidl Bizi, te bizim iman etmemeidse seda püvalt. Vida neda iman etmise tejal kulubina gilla Allah'ım, iman etmiş kadehsidemise hakkında kalbimise zerre kadar bir buhuz, ve husumet ve koyun. Yani önce Allah'a sığınmalıyız. Çünkü bunu kendi gücümüz, kendi gayretimizde başaramayız. Doğru mu? Çünkü her şeklinde şeytanın tuzakları üzerinde, yani şeytanın tuzağını kurduğu bir yol üzerinde gidiyoruz. Birisinden kurtulursa ayağımız birisine takılıyor. Ayağımızı kurtarsak elimiz takılıyor. Elimizi kurtarsak dilimiz takılıyor. Velasir her yeri kurtastak başımız takılır. bir öel takılacak. O zaman önce bu şerre karşı Allah'u u vatavad ve sığınmamız gerekiyor. İlk yapılması gereken şey, kendimizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi affedilmemiz ve affedilmeleri için hatırlayıp Allah'a niyazda ricada bulunmak gerekiyor. Allah'a. Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi affet, bağışla. Sonra Allah'ın iman etmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde ne bir buz, ne de bir kin, adalet, düşmanlık, koşuş, doşmutsuzluk diye bir şey koyma kalbimize. Önce bununla başlamak gerekiyor. Birçok meselede de izah ettiğimiz gibi Burada bu imandaki yapılması gereken ilk şey nedir? Allah'a iltica etmek. Ona sığınmaktır. Yapacağımız tek bir iş bu. Ben beceririm havasıyla gidersek bu gitmez. Ben yaparım havasıyla gidersek bu gitmez. Zaten bunu baştan böyle düşünmemiz böyle dememiz kaybın hareket noktasıdır. Zayi etmeye başlamışızdır. Azminiz olmasına rağmen Bu arzini tekiştirmek için ha, sırtını sağlam bir yere dayayacaksın. Ona sığınacaksın ve onun istediği hata var. İstediği yere gideceksin ha. Böyle bir irticada, niyazda bunu çekip gitmeyeceksin. Allah'ım iman etmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde ne bir buğz, ne de bir kim eseri bırakmalar mı? Sonra Rabbana innesara olsunlarım ey Rabbimiz süpesiz sen çok şefkatli ve merhametli işlediğiniz günahlar bilerek bilmeden hangi boyutta olursa olsun ama buradaki zikredilmek istenilen şey kardeşlik hakkındaki yapmış olduğumuz bütün hataları ona dönük olarak bu af ve bağışlanmayı dileme ve onun çok merhametli şefkatli affedici olduğunu düşünme bunun üzerinedir Bu ne demektir? Yapacaklarımız için değil, yaptıklarımız için onun merhametine sığınacağız. Yani şu ana kadar yaptığımız hatalar için ona sığınmamız gerekiyor. Onun merhametine, şefkatine. Katsiyetle bu, yaptığımız için, yapmış olduğumuz günahlar için yaptığımız hareketi geleceğin yapılmasına sebep olabilecek bir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Yani Allah bütün günahlara affeder, bağışlar diye günah yapma devam etmeyecek. Bunu yaptığımız günahlar için kullanacaksınız. maalesef bizim toplumumuzda bu denli bir yanlış uygulama, yanlış kullanılma vardır. Allah'ın meşru kıldığı kardeşliği korumak için dikkat edilmesi gereken hususlar nedir? Allah'ın esasları oturtup yani tevhid namaz ve zekat koymuş burada. Bildiğiniz gibi devamlı zekat her ne kadar bütün teferruatıyla namazın ritmi gibi değilse de hükümlerin ama devamlı namazla beraber hükümetilmiştir. Neden? Örülmüyor. Biri bedenin, biri malın. Neden? Çünkü kardeşliği kardeşli, soruna dediğimiz eylemin Hemen yanında zikredildiği için bu. Tabi ki buradaki bahsedilen zekâ bize vacib olan kısmı yani farz olan kısmı değil yani sadaka adı altında zikrettiğimiz tatavu nâfile dediğimiz kısmını değil olması gereken. Emredildiğiniz gibi çünkü emredilenler arasındadır. Nâfile Tatavu dediğimiz nafile sadakayı kastediyorum. Çünkü bazen sadafa kelimesini rekatin karşılığı olarak da kullanabiliyoruz Kur'an'da. O emredilenler o tavsiye edilen şeylerdir. Ama Allah'ın emrettiği gibi bunları zikrederek geçme zorundayız. Ve burada Allah'ın meşru kıldığı kardeşliği korumak için dikkat edilmesi gereken şey yapılması gereken ona iltica edilir. Ya ey hendesina ahmuno. İcteni bu كثيرا من İnne ba'de ban islum. Ey iman edenler, sakın yani zandan sakının. Çünkü zannın bir çoğu nedir? Bulaktır. Zan hakkında Kur'an'da, sünnette geldiği gibi Bu mevzuda eser yazan birçok Müslüman var. İlim evli var. Bu mevzu hiç de ihmal edilmemiştir katıyetle. Tefevül dersinde, ilimsellik dersinde, Allah hakkındaki hüsnüden suizan babında, buna o dersi dinlerseniz görürsünüz, biraz iyice temas ettik sayılır. Ama burada zannet. Biz burada kardeşlik hukukunu koruyan şeylere geliyoruz. Ve zandan sakının. Zannın çoğu günahtır. Neden? Bunu bizim ifade ettiğimiz şeklinde şöyle diyoruz. Bir insan zann yapsa o kadar silasetli ki, o kadar tecrübeli ki, o kadar insanları tanıyan birisi ki 100 zann yapsa, 99'unda isabet etse, bunu bir zannet ediyoruz, birinde isabet edemese o birindeki bela ona yeter. Bunu anladınız mı? Hiçbir kimse de zannın 99'unda isabet etmesi mümkün değildir. İsabet değilse zandan seni sakındırmıştır. Çünkü bu ümmet ne duygusal ne de kaide olarak hiçbir şeyi zanla bina etmez. Çünkü zan gerçekten bir şey ifade etmez. Katiyetli hükmün de infazi için bir delil teşkil etmez. Zan ekseriyette duygusaldır. Duygusallık bir insanı şemsiye gibi büyük <gülüyor> Çocuklar yine arka taraflara çekildiniz ve yüzünüzü de gizliyorsunuz. Sizi yormayacağım <gülüyor> dedim. 45 dakikada ders bitecek. Zan nedir? Ki hadis ilminde de kullandığımız ölçülerde zikredildiği gibi duygularınla birisinin getirdiği haberlere Fakfiyetle hüküm bina edileceksin. Edemezsin. Usame'nin öldürdüğü adam o korkudan la ilahe illallah dediği sözü neye bina edilmişti? Duygusal, Duygusallaha. Çünkü tam kılıç kafasında adam la ilahe illallah diyor. Niye de Korkudan. Doğru. İnan yüzde doksan dokuz biz de korkudan deriz. Ama bari kalbini hatırlatın diyor. Buna hüküm bina edemezsinler. Cidden yüzde doksan dokuz öyle de olsa bunun üstüne hüküm bina edemeyiz. O zaman katliyetle zanlarımız üzerine hüküm bina edilmez. Hüküm bina edilmez derken birisi hakkında bir hükme varamazsın. Birisi hakkında bir kanata varamazsın. katiyetle Hele birisinin getirdiği habere Hiç küçük gün bina edemezsin. Hele bu zamanda hiç edemezsin. Neden? Çünkü bu ortamda şahitle az önceki saymış olduğum tevhide elinde olsam namaz da kılsam zekat da versen bunlar şahitliğin asıl şartları ama şahitliğin geçerliliği için bunlar yetmiyor. Bunu anladınız mı? şimdi asıl şartlar bu ama şahitliğinin geçerliliği için bunlar yetmiyor çünkü doğru sözlü olması gerekiyor hele şu an bu ümmetin içerisinde bu bitmiştir hiçbir şekilde şahitlik meselesini bu insanlarla yürütemeyiz neden? isterseniz kendimizi Mekkelilere kıyaslayalım Mekkelilerimiz şükürken bile yalan söylemekten korkuyorlardı Ayıplanırız, dışlanırız diye. O insanlar Müslüman olduktan sonra katetti yalan söylemeleri mümkündeyiz. Onun için sahabeye biz umuman udul deriz. Adildirler. Hata yaparlar, yalan söylemezler. Bizim hiçbirimiz bu kıstastan geçmedi Ya duygusallık, ya da bize yakın olduğunu düşündüğümüz birisinin getirdiği habere bina ederiz. Ve ayrıyeten ayrı bu zannı destekleyen zannın peşinden de arama Vela tecessüs ol. Ve katletle tecessüs etmeyin. Birisini araştırmayın. Öyle haberler geçiririz ki bazen birisinin mahremiyetini deşitli edecek şekilde bırak onun tecessüs olduğunu, onun zan olduğunu. Şahit bile ikame edemezsen insanları ondan sakındırmak için sözler söylerse, buna dikkat edin bu Bir insan, kendi eşini bile zina ederken görse, dert şahit getirmeden bunu kadıya, hakikaten taşıyamaz. Ancak lan hakkıyla taşırır. Oldu mu? Hükümin faz edilemez, hükümin kullanamaz. Müslümanların ayıbını araştırmayın. Yani hatalarını araştıracağımız kimseler kardeşlerimiz değil onun hukukun uygulandığı yer başka yerlerde. Vela ya hasad ba'dı kumba'dı. Ve birbirinizin de kıymetini yapmayın. Arkasından konuşmayın. O noşlanmayacağı sözler etmeyin arkasından. En azından bunu dürüstçe yapalım birisinde gördüğünüz, soslanmadığınız bir şey varsa, onu onun yüzüne dönelim. Arkasından dönelim. Ha, yüzüne söylendiği söylediğimizde de, herkes yüzüne söylenmekten hoşlanır mı her şey? İnsan hoşlanmaz. Ama buna rağmen en hayırlısı budur. Yüce söylenek. Onu ikaz ettiğin yüzüne söylediği şeyde isabet değil, hata bile etmiş olsan olabilir. Sen yanlış görmüşsündür, bu bile hayırlıdır. En azından yüzüne söyledim. Neden? Gıybete fırsat vermedim Bu değil. Buna fırsat vermemek nedir? Ölü kardeşin netini yemedim. Az önce dua ettik ki Allah'ım iman etmiş kardeşlerimiz hakkında kalbimizde zerre kadar bir buz ve kil eseri verme bırakma derken bu kalpte bu eseri bırakanlardan bir şeydir. Ayrıca gıybete fırsat vermedik mi? Nehe fırsat vermeyiz? O lafı getirip götürmeye Yani nemmamcılığa fırsat vermeyiz. Gõibeti yapan, o titilin ateşini yakandı. O ölü kardeşinin etini yemiş hükmündedir. Ama oradan o lafı alıp götüren nemmam dediğimiz koğucu en nemmamu layet olul cennete. Nemmam cennete giremeyiz. Gõibeti söyleyen başkası, kel Kur'an başkası. Yani senceleye yeni Kur'an başkası ama bütün gürün olası götürene. Neden? Of. Sadece onun söylediği sözleri birebir aktarsa yine memmancılık. Yine yine menmancılır. Çünkü üzerine ilk düşen nedir? O sözü e, aktarma görevi de O sözü söyleyenin onu söylemesine mani olması gerekir orada. Bunu başaramakta orayı terk edip gitmesi gerekiyor. Bunu yapmayınca onu taşıma postacılığını yükleniyor. <gülüyor> ha Bunu yapınca aynen aktarsa yine iyi. Lap getirip götürmede iyi bilin ki söylenilen söz, üç kelimelikse götüren buna 2 üç, dört, beş daha ekleyip götürür. Çünkü şeytan ilk fırsatı kaptı mı bir, iki hemen onunla beraber gelmeye başlıyor. O zaman kardeşliği koruma hukukunda öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken bu. ha Sadece kişinin kendisi mi buna dikkat etmeli? Az önce dediğimiz gibi yardım isterken Allah'tan bize yardım edecek kimselerin varlığı mevzubayız. Etrafımızdaki yetiştirdiğimiz, etrafında edindiğimiz dostlar size münasebetine göre zikrettiğim mevzuda hani Ebu Sırfyan'ın Şam'a ticaret için gittiğinde Allah Resulü'nün mektubu da aynı anda Hirak'la ulaşır. Hirak Hicaret'ten birilerinin olup olmadığını sordurur. Ee, Kureyş'ten bazılarının olduğunu duyar. Ebu Sufyan yakın onu çağırttırır. Ebu Sufyan'a Muhammed hakkında aleyhisselatü Vesselam bazı sorular sorar. Ve cevap verir. Kervana geldiğinde kervandakiler ne oldu? İşte böyle böyle Muhammed hakkında soru sordu. Ne dedim Yalanı kendime yakıştırsaydım. Ayıplanmayacağımı bilseydim diyor. Orada Muhammed evet. hakkında yalan söylerdim. Bu ne anlama gelir çocuklar? Müşrikler daha yalan söylemem. Hayır onu geçtik başkandık. Ne anlama gelir? Müşrik dahil Müslümanlar bir şey yapıyor. Hayır. Başka ne anlama gelir? Hayır. Hayır. O toplum yalan söyleme yapırsak der mi? Onu hemen düşünüyorlar, ayıklıyorlardı. İç geçmeye evet, zinaya evet ama yalan katıl O toplum onu düşünüyordu. Biz yalan söyleyeni affetmemiz gerekir adı altında ona hoşgörülü davranıyoruz. Neye nasıl hoşgörülü davranmayla yalan söyleyen birisi dışlanacağını istekse, devam mı hiç kimse yalan söylemeye cesaret edemez. Çünkü dışlanacağını bir Ebu yani Allah korkusundan yalan söylemedi değil. Öyle mi? Allah'tan korkarak yalan söyleme, söylememiş değil orada. Muhammed hakkında. Orada Kureyşli beni dışlamasaydı, dışlanmayacağımı, ayıplanmayacağımı bir şeydi yalan söylerdim diyor. O toplum ona fırsat vermiyordu. Neden? Biz buna da fıtri değerlerin korunma ortamı deriz. Biz de bu korunmamışsa, fıtraten koru, koruyamamış isek iman merhaletine intikal ettiğimizde, geçtiğimizde şahitli, şahitlik müessesesi üzerine kurulan birçok İslam hukukunun uygulanmasını tempizini biz uygulayamayız. Hangi bir şahitliğe elverişlidir bu ortamda? Evet. En masum, en samimi sözlerine biliyor musun? Biz de duyduğumuz sözleri bile aynen aktarmaktan azizizdir. O zaman şahit olmak hiç miyizdir? Şu an İslam hukuku uygulansa inanın bunu uygulamak için mahkemele hazır değil. Bunu uygulayamayız. O zaman bunları oluştura oluştura pekiştire pekiştire geldiğimiz bir ortamda üçüncü merhalede Enes'in Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den zikrettiği bir şerifte Allah Resulü diyor ki La teqatao Birbirimizden kopmayın. Ve la te birbirinize buz etmeyin. Ve la te birbirinize hasad etmeyin. Ve la te birbirinize süt dönmeyin. Bir. Birbirinizden kopmayın, birbirinize buz etmeyin, birbirinize hasad etmeyin, ve birbirinize süt dönmeyin. Kuna ma ei baata Allah, ei ole. Ei, Allah on kutsunud allah, kardashtarobi. Ja on birisile, te olete kardashtarobi. Kokk ma vaasa, kuria taga kardashtarobi. Kokk ma ei O kopuyor, kendiliğinden kopmak Onu koparan bir şey var. Benden ondan ama bu ikili olan bir iştir. Çünkü gördüğünüz gibi burada yani bir müşarekesi benimle benim, istediğimiz benim sayıda ile geliyor. Hep iki kişi arasında. Birçok yani kişiler arasındaki olan olaydır. Bir bir kopmayın derken sen de kopma, koparma o da kopmasın, koparmasın. Bana ne o kopardı? sen kopma değil mi? o buğz ben etmedim e sen etme, o buğz etmesine rağmen çünkü bu iki tarafa da emredilen iki taraftan da istenilen iki taraf için de yasaklanan bir şeydir birbirinizden kopmayın ha, buraya kadar oku, delille hareket edince sakın ha bu kopmayı bir tarif etmiyoruz kardeşlik hukuku silselesi altında zikredilen ne varsa kardeşlik hukukuna dikkat etmelidir. Bu bizim koyduğumuz ölçülerle olmaz. Birimizin koyduğu ölçülerle hiç olmaz. Birbirinize buğz etmeyin. Ettirmeyin de. Buğz etmeyin de. Etmesine sedeb olmayın da. Ve siz etmeyin yine bir şekliyle zikrettiğim gibi devamlı bunlar imandan biraz güz olarak zikrediliyor zikredilmişse ki öyle o zaman dikkat edin müslüman hakkında yani bir müslümandan kopmaman imandan ona buğz etmemen imandan onu haset etmemen imandan ona, ona sırt dönmemem imandan o benden kopmazsa ben kopmam o bana buğz etmezse ben buğz etmem O beni haset etmezse ben onu haset etmem. Ki hepsinin tarifi var. bu etme ne anlamında? Bazen o insandan konuşurken gözlerimizin bile çakmak çakmak çaktığını görürsek bu ne? İlla diller mi demek gerekir? Ona verdiği selamı bile sırf etrafdakiler selam verdiğini görsünler diye mi veriyor? Cidden kalbimizden kopan bir Duyukluyla mı bu selamı duruyoruz? O cidden onun kalbinde bir sevgi mi oluşturuyor? Çünkü selamdaki asıl olan nedir? Selam müminlerin birbirlerini sevmeye sebep olur. Ama asık bir suratla verilen selam altı aylık çocuğun bile anladığı bir durumdur. Bu istenilen değil Haset etme ne anlamdadır? Ki dün akşam alakalı olan kısmıyla ben bize dönünü dedim. Faziletle İslam'da Allah için olan bir işte Müslümanların birbirlerine haset etmeleri mümkün değil. Neden? Herkese en küçük gayretinde, duaya götüren bir gayretinde en çok sevap kazanacak kazanacak kazanacak olan kimsenin kazandığı kadar buna da görüyor, doğru mu? Ne ifade edelim? Ne ifade edelim? Benim küçücük bir hareketimde bir Müslüma bir insanı tutmuşum. Bilen birinin önüne götürmüşüm. O bir şeyler anlatmış. Allah onun tevhidi anlamasına sebep olmuş. O adam gitmiş senelerce okunmuş, didirmiş, çırpınmış, bir şeyler yapmış anlattı. Ben ona götürmekle aynı sevabı alıyorum, hiç noktanlaştırılmadan. Çünkü eddallu alel hayr tefaili. Bir hayrın işlenilmesine sebep olan aynen o işi yabancı bitiriyor. Neye aset edelim? Birisinin sahip olduğuna ben sahip olamamsam haset böyledir. Ama her halükarda bir duvarın tuğlaları gibi her tuğlanın altına konulan harç en alttakinin en üsttekine nasıl bir tesamüt içerisinde, dayanışma içerisindeyse İslam'daki katiyetle bu denli bir hasede fırsat verecek. Hep bir uygulama yoktur. Bunun için biz şer'i ıstılahta Gıpta ekme diye anlatırız bunu. Esas istememe, kıskançlıkla yoğrulmuş hasedi yani gıpta olarak ayırt edebilmek için imrenme. Onun yaptığı gibi ben de yapsaydım. Ha, onun anlatmakla sana eczi aynı ama onun ilim ehli olarak fazileti başka. Onun anlatmasıyla hidayetini tedeb olduğu kimseden aldığı sevabın aynısını sen dağıtıyorsun. Ama orada bir şeylikta girer. Ben de onu gibi anlatabilseydim. Çünkü ilim ehli, ilim ehl olmanın fazileti orada daha başkadır. Çünkü Allah Resulü'nde buyurduğu gibi, fadlül alim alel abid ala alim, fadhli ala abdinakum. alimin, abide olan Yani çoktuk çok ibadet ve meşgul olan kastediyor Üstünlüğü. Benim sizin en ebnanıza, en aşağınızdaki olan birisine olan üstünlüğüm gibidir. Evet, evet. Ha, bu ha, Bunu evet, da kıslanmak değil. Gıtka etmek, indenme. Ben de böyle olabilseydim diye. ha Bunun da yolu var. Sen gidip okuyamamışsın. O işi yapamamışsın. Ama sen birisinin okumasına sebep olamaz mısın? Olursun değil mi? Belki katkıda bulunacağın 5 lira bile sana aynı sevabı kazanmayabilir. Allah subhanahu ve teala bize bu yolun hepsini açmış Ve devam ederek diyor ki evet Ey Allah'ın birbirimize sırf çevirme, çevirmeyin. Birisinde anlattığım için öbürkülerini de izah etme e, zaruriyetini hissetmedim kõnkü birbirinizden kopmayın, birbirinize buz etmeyin, birbirinize asev etmeyin, birbirinize sık dönmeyin derken bunlar bizim tarifimize kalan şeyler değildir. وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا Ey Allah'ın kulları kardeşler olum! Kardeşler olum! Biz bu sık sık emri dili, kardeşler olum! وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحَكُرَ اَخْرَهُ yani Hiçbir Müslümana kardeşinden üç gün düz ve geçen uzak durması, popuk durması sırt dönmesi ne derseniz deyin, katvetle çaiz değil. Üç gün. Bu üç günü de az önceki anlattığım şekliyle nedir? Sakın ha! Üç günü üç seneye ömür boyuna sürükleyecek başka bir iş yaptırmasın peygaması. Ona öyle bir laf edersiniz ki yüzüne bakamazsınız bile. Gidip özür de bilir misiniz? Helallik de isteyemezsiniz ve böyle ölüp gidebilirsiniz. Hepimiz. Evet. 52 dakika oldu. Koltun o kadar? 12 Size yormayacağım bir gün ondan sonra bu korunmayla yo, benim herhalde buna riayet etti merkez biz değil mi 42 43 44 45 dakikada durdu. Çekistirdim, testirdim. Evet. Evet. He. Bakar. Bu koyunla senin keçinin atlamadığına göre. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anne diye ayüb elenfarı Radiyallahu anhu bunu dokuyalım. Enne <ködik> Resulullah sallallahu aleyhi veselam, kaal, Allah Resulü dedi ki La yehillu ni racilin en yehjure ahahu tevka felatine yal. bir Müslümanın kardeşine üç günden fazla uzat durması ondan kopuk durması kat helal değil yelka <gülüyor> bunun ikisi yolda sokakta birileri de rastlar fe yu uri dehada ve yu uri dehada o ondan yüzseverir selam vermemek için görmemek havasını estirmek için görmedi havasını estirmemek için o ondan yüz yüzseverir ondan yüz yüzseverir yani o gelsin dersin buna bile şeytan bir gurur haset satıyor etsatabiliyor ve devam ederek diyor ki vahayruhuma, o ikisinin en hayırlısı, ellezi yeddaubisselam. Selamuna Evet, bu evet. zaman, ben berçikadayken, Adanalı kardeşlerden birisi geldi. Ebu Adanalılardan birisi bana şöyle dedi, namazdan konuşuyorduk, ya arkadaş senelerdir namaz anlatıyorsunuz. Bıktırdı ya. Yetmedi mi? Yeter gayet demiş. Ben de diyeceğim hiçbir şey bulamadım. Ne demem gerekirdi? Kolaydı. Sen de namaza başla ver. Bitsin bu iş dersin. <gülüyor> e bu kardeşlik sohbetleri yorarsa devilecek cevap bu. Allah'ın öncesi bu kardeşler olur öyle. Sohbet bir <gülüyor> Sa ei ole. Sa ei ole.